Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun Allah yolunda harıl harıl koşanlara atiyata Öyle koşarken çakarak ateş çıkaranlara Sabahleyin derhal baskın yapanlara Böylece orada tozu dumana katanlara Derken onunla bir topluluğun ortasına dalanlara Şüphesiz ki insan Rabbisine karşı gerçekten çok nankördür <gülüyor> Şüphesiz buna elbette kendisi de şahittir. <gülüyor> Ve o mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür. Afa <gülüyor> İnsan düşünmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman hali ne olacak? Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamiyle haberdardır.